Ve amirü salihat taba Çok aziz. Allah. Gün dersimizde Mutlu insanlardan Mübarek insanlardan Allah'ın Dost edindiği kullardan Cennetlik müminlerden Müslümanlardan bahsedeceğiz Ve sıfatlarını Sıfatlarını ayet ve hadis-i şeriflerle izah ve beyana çalışacağız inşallah. Konuya girmeden alemlerin yüce Rabbine niyaz ediyorum. Cenabı ı halık Zülcelal cümlemizi cennetlik salih kulları zümresine ilhak eylesin.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 cennet hayatı ölürken de şöyle mühürlenir gözleri açık arşama bakıyor Allah'ın nuruna bakıyor Resulullah'ın cemaline bakıyor cennetleri mi seyrediyor o cennetlik insanı vefatı anında görürsünüz âyete gül gibi neşe içerisinde ve muhtem Müslümanlar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 İçeriye girenler kimseyi görmüyor ama gönül gözü açık olduğu için Cenab-ı Abdülkadir'i Geylani Hazretleri görüyor. Bütün rical kendisini ziyaret ediyor. Ve en son kelamı şöyle Sübhane men te'aczelde bil-hudreti vel-baka ve al ibadet bil-aczi vel-fakri vel, vel fana O Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim ki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 Kimdi zalimleri görüyorsunuz ya? Böyle eli arkasında bu bir karışı önde başını kaldırmış böyle dünyada biz varız diyor. Buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet. Diğer tarafta diğer tarafta gül gibi açılan pembe yanaklar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 Aşk eri Mevlana. Son.